kıymık kadın halinden iyi öğleden sonralar ben Çiğdem Mater bu hafta benim sıram. Sevgili zaman zaman program arkadaşımız Didem Gençtürk bugün benimle beraber. Didem hoş geldin. Hoş bulduk. Kendi radyona hoş geldin. <gülüyor> Didem'le beraber bugün sizle biraz Karadeniz konuşalım istiyoruz. Ben e, beni çok etkileyen uzunca bir e, Kafkaslar ve Karadeniz turu yaptım. Didem zaten o taraflardan gelme olduğu için böyle biraz Karadeniz müzikleri dinleyelim. Biraz da Karadeniz üzerine konuşalım istedik. E, Zonivar Hovanisyan ve Lilian Martirosyan'dan Rapsodia ile başladık. E, i̇ki Kanuni Ermeni kadın e, canlı kayıt değil mi Didem? Evet evet bunlar bir, bir kayıt daha dinleyeceğiz. O da bir canlı kayıt bir konser kaydı. E, özellikle kanuni kadınları seçtim. Hani hem hikayenin kadın hali olduğu için hem, hem de, de kanuni oldukları evet. için. Evet. <gülüyor> Bir de yani çok da bilinmiyor kan Kanun'un Ermenistan'da da çalındığı diye özellikle kanuni kadınlar seçtim. Ermenistan'dan başlamışken bu arada Didem, bugünkü playlisti bizim geçtiğimiz hafta bir grup arkadaşla yaptığımız Karadeniz seyahatimizin rotası üzerinden <gülüyor> yaptı aslında. Biz de Ermenistan'dan başlamıştık Erivan'dan ve Erivan'da Altın Kayısı Film Festivali 10. yılını kutladı. Türkiye'den pek çok katılımcısı vardı yine. Ana yarışmada Yeşim Araf Yeşim Ustaoğlu Araf'la yarışıyordu ve jüri özel ödülünü aldı. Panarmanya panoramasında Lucindink İstanbul Film Festivali'nde Ulusal yarışmada yarışan filmi Saroy Anlent Gümüş Kayısı'ya layık görüldü. Çok keyifli döndük o yüzden. Ermenistan Türkiye Platformu da kuruluşunun altıncı yılında yine filmler destekledi. Bir Ermenistan'dan bir de Türkiye'den filmler desteklenmiş oldu. Biz de Ermenistan'daki festivali bitirip bu ödüllerin keyfini yaşayıp kendimizi biraz yollara vurduk. Yol Trabzon'da bitti. Didem Rapsodya'nın ardına bir Trabzon şarkısı Evet Trabzon, Trabzon Bar ee, yine bir kanuni Virgin Alimyan'dan bir e, kanun sola dinleyeceğiz şimdi dediğim gibi Trabzon Bar. Evet bu biraz Ermenistan'dan Trabzon'a yol gider evet. parçası. <gülüyor> Alim yandan dinledik, Trabizombar, ee, Erivan'dan yola çıktık. Şimdi Gürcistan Tiflis'e uzanacağız. Ee, Gürcüce bir şarkı seçtim ben ve bayağı Gürcistan'ın en önemli isimlerinden Hamlet Gonashvili'den çok da bilinen tu Tuase tu Turpaikavi diye bir aşk şarkısı seçtim ama sen biraz yolu anlat bence. Ermenistan'dan, Erivan'dan çıkıp Tiflis'e gitmek böyle beş saat falan sürüyor ve bir anda o dağların arasından geçerken inanılma yani aslında böyle son derece kurak bir yerlerden bir anda inanılmaz bir yeşile geçiyorsun. Hakikaten o şeyi görüyorsun yani. Karadeniz nasıl başlıyor görüyorsun. Biz Tiflis'e ben en son 2009 yılında gitmiştim ve tabii 2009 ile 2013 arasında olağanüstü bir değişim var. İyiye mi kötüye mi çok bilemediğim. İşte alışveriş merkezlerinin, büyük inşaatların, büyük restorasyon çalışmalarının başladığı. Önce bir panik olduk. Çünkü orada çok olağanüstü bir opera binası vardı. Binanın etrafını çevrelemişler falan. Eyvah dedik bir emek krizi de burada mı yaşanıyor acaba? <gülüyor> Yok, neyse öyle değilmiş. <gülüyor> Restore ediyorlarmış ama tabii çok eski ve çok aşmetli Gürcü binaları olduğu için böyle epey uzun sürecek ve çok para yiyecek restorasyonlar muhtemelen. O yüzden pek öyle hani bugünden yarına bitecek gibi değil. Ama sen Tiflisi gördün. Tiflisi gördüm ama ben gittiğimde tam onu düşünüyordum. Ben 2003'te ...ya 2002 ya 2003'te gitti. Aha, o zaman artık bambaşka yerlerden söz Büyük, ederiz. Büyük, kocaman caddeler, işte devasa binalar ve yani hafızamda kalan hali bu. Hani Hala öyle ama akıl almaz bir böyle modern mimari girmiş vaziyette. Hmm. Tuhaf bir Kuzey Avrupa mimarisi girmiş. Çok çirkin değil ama böyle bir, bir buraya olmamış hali hmm. hissi geliyor insana. Çok turist var. Kafkasların herhalde en çok turist çeken yeri Tiflis şu anda biraz da Batumunda. Batum'un da etkisi tabii yaz var dönemi. yazla alakalı olarak. Batum daha çok yani anlatmak gerekirse sahil kasabası olduğu için hani orada bir denize girme durumu da oldu. Bir için. de tabii ne yazık ki hem insan ticareti kadın ticareti evet. hem, hem de kumarhane. Kumar ve müşterilerde de çoğunlukla Türkiye Cumhuriyeti pasaportu taşıyorlar. Ee, peki siz şimdi oradan Goriye mi geçtiniz yoksa... Biz Tiflis'ten Gori'ye geçtik. Yanımızdaki hayır çünkü tren gece yolculuğuydu. Ve hiçbir şey göremeyecektik. Hı. Bir arabayla geçtik. Yanımızdaki arkadaşlarımızdan bir tanesi bir gazeteciydi. Ee, ve o 2006'da 2009'da pardon Rusya ile Gürcistan arasındaki savaşta uzunca bir vaktini Gori'de geçirmişti. O bize Gori'yi mutlaka göstermek istiyordu. Biraz işte senin daha yeni bitirdiğin Saraybozna Saray <gülüyor> gezisi gibiydi. Ee, Gori'ye gittik. Ee, Gori'yi çok toparlanmış ...buldu e, orada olan arkadaşımız Murat. Ben hani daha önce gitmemiştim Gori'ye o yüzden bilmiyorum. E, ama tabii Gori'nin şöyle çok ilginç bir tarafı var. Herhalde dünya üzerinde ayakta kalmış tek Stalin heykeli. Şu anda Gori'de başka Sanırım. bir yerde herhalde yani. yok. Be belki bir yerde daha vardır ama e, en böyle Stalin'in hala müzesinin ve evet olduğu. yani bahçesinde evet. Dev bir Stalin heykeli evet. doğduğu ev olduğu iddia edilen ev bir yerlerden taşınıp o müzenin bahçesine Hı -hı. getirilmiş e, duvarlarda çocukluğundan itibaren resimler çok da büyük bir binadan söz ediyoruz burada duvarlarda ve çocukluğundan itibaren fotoğraflarının olduğu e, sonrasında yani Stalin Stalin olduktan sonra gençlik resimlerinin ressamlar tarafından yapıldığı yakışıklı ve böyle çok yakışıklı ve çarpıcı gösterilmeye gayret edildiği diyelim ilginç bir müzeydi. Onun dışında ben Gori'de başka hiçbir şey hatırlamıyorum mesela hani değişik bir şey var mıydı? E tabii artık savaş görmüş bir yer. Dolayısıyla hani öyle bir hafızası. Var. Falan. var yani Saraybosna kadar ya da hmm. Beyrut gibi değil yani Beyrut ya da Saraybosna gibi değil ama e, şu, baktığında bilmiyor olsan şeyi anlarsın burada yakın tarihte bir şey, bir olmuş, şey olmuş hissini anlarsın sokaklar çok boştu Tahminim biraz daha hani, yaz olduğu için onların daha daçalara ya da işte hmm. sahil taraflarına gittikleri çünkü Gori ile Batum arası iki saat, i̇ki saat. kadar o yüzden insanlar çok rahat gidebiliyorlar. Evet. Ee, peki e, aslında şimdi Gori'ye geçtik ama önce bir Gürcü'ye e, Hamlet Gonashville'yi anons etmiştik zaten e, Satr Piyalo esas bu şarkının adı e, bayağı da bilinen hatta Kardeş Türkülerin Kardeş Türküler albümünde Vedat'ın Vedat, Vedat Yıldırım'ın seslendirdiği ya da Sonbahar filminin müziklerinden de hatırlayacağınız bir şarkı ama ben özellikle Hamlet Gonashville'den dinleyin istedim dinleyelim bir <Gülüyor> Se dura pa To the Вас обожаю, севадола ростигама баряво, била да цамави гурогура, талата же да дама разияво, Что я не И мода мосиговор из талес голи рагами Ту осредупа ирави радо вергам щеводиа И мода Hamlet Gonashvili'den dinledik. Satri Piyalo, yani Tu Aseturpa Ikavi diye de bilinir. Çok meşhur bir Gürcü Aşk şarkısıydı. Gori'deydik en son. Evet Gori'deydik. Biz Gori'den Batum'a geçtik. Batum biraz böyle bizim grupta da gezerken yani şöyle bir şey çıktı aramızda böyle Amerikan tema parkları <gülüyor> gibi olmuş Batum. Bütün o binaların restorasyonu ama şehrin ortasındaki bir gökdelenin yaklaşık 50. katındaki dönme dolabı. Onun yanındaki ne olduğunu hala anlayamadığımız aslında üniversite olduğu söylenen tuhaf küre binası. Hı -hı. Ama bir yandan da böyle gece gördüğünde olağanüstü güzel restore edildiğini düşündüğün sabahında böyle e, ama çok kötü görünüyorlarmış dediğin binaları. Kışın da bir acayip oluyor. Orası. Kışın iyice tuhaf olur evet, muhtemelen onu yani, tahmin ediyorum. var bayağı böyle küçük bir Saint Petersburg falan tabii, gibi Tabii tabii. Yani bir, bir garip e, Kafkaesque bir hal alıyor her şey. Ama şunu söylemeliyim hani olağanüstü temiz bir deniz. Müthiş temiz plajlar. Bunu biraz da şundan söylüyorum sınırı geçtiğimiz Geçer, anda Gerçi... denizin nasıl girilmez olduğu ee, Hopa'da tek bir plaj olması. Kopmuş plajı evet, var kopmuş. Hopa'da. Onun dışında plaj kalmadığı için de evet, girilmiyor artık. Çünkü sahil yolu Orası efendim Karadeniz sahil, sahil yolu. Var. Dev bir sahil yolu var ve Hopa'da yani Hı. tamamen deniz kıyısında olan şehirlerde çok az yerde artık denize girilebiliyor evet Hopa'nın eski Belediye Başkanı Yılmaz Topaloğlu bir plaj yapmış. O biraz duruyor ama o da küçükçe bir plaj. Öyle hani çok böyle en azından oranın bütün halkının bir de zaten girmesini sağlayacak kadar yani tam, yani. yani tam da şehir merkezinde değil yani bayağı şey Atatürk Kemalpaşa'da bir mesafe var ve bir şeye binip gitmek gerekiyor oraya ama su inanılmaz. Evet. Yani orada da denize girmek çok keyifli. Hani şimdi şey yapmış olmayalım. Batum'da çok güzel. Batum'a geçmek de artık kimlikle geçirebildiği için çok kolay. Zaten anladığım kadarıyla insanlar artık öyle yapıyorlarmış denize girmek. Evet, sabah denize akşam dönüyorlar. giden çok var. Denize Batum'a gidip sonra akşam Hopa'ya dönüp Hopa'da hayata devam etmek çok söz konusu. Batum'da başka neler var? Ben bir iki senedir gitmedim Batum'a ne halde? Valla Batum'da işler kesattı Ramazan olduğu için. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ekonominin çok, ya, ekonominin çok büyük bir bölümü tabii Türkiye'den, Türkiye'den. döndüğü için e, bayağı lokantalar boştu. E, plajlar çok kalabalık değildi. E, neredeyse tamamı artık Türkçe'yi sökmüş olan e, Batumlu e, garsonlar işte e, tezgahtarlar falan hepsi şey vaziyetteydi yani. E i̇şte Ramazan Hı -hı. o yüzden böyle diye. Dolayısıyla herhalde Antalya'da ne oluyorsa <gülüyor> Batum'da da o oluyor biraz. Yemekler yani, nasıldı? Yani çok şahane değildi. Bir tiflis değil. Bir tiflis değil. Ama yani bir, bir haçapuri değil. gerçeği var. bir haçapuri gerçeği var ama bir saçapuri gerçeğini pide gerçeğiyle, Hopa'da Kristal <gülüyor> pide tanıştık ve çok mutlu olduk. Efendim Hopa'ya yolunuz düşerse yapacağınız şey Kristal Pide'yi bulmak. Borçka tarafında da var aynısından. Öyle evet. mi? Ha. Öneriyorum. Sab sabah sabah öyle akşam orada pide yiyin. Hatta haçapuriye Borçka tarafında yağlı diyorlar. Yağlı pide diyorlar. Bu arada şey Hacapur'un ne olduğunu bir anlatmak lazım. Hacapur efendim böyle bir kayık gibi bir pide. İçinde e, yumurta, tereyağı... E, Ama yumurta ve, bayağı kırılmış Yumurta durumda. kırılmış, pişmemiş Hı, geliyor. Pişmemiş. Yani peynir, yumurta ve tereyağı hiçbiri pişmemiş geliyor. Ve o pideyi bir çeşit tencere gibi kullanıp, bir çeşit tava gibi kullanıp karıştırarak içinde pişiriyorsunuz yediğiniz şey Tur sırasında bir arkadaşımın e, pideye bakıp söylediği şey şuydu. Bu kadar tereyağını bana koysan ben de <gülüyor> güzel olurum <gülüyor> diye... <gülüyor> Dolayısıyla yani bu hacıpirin meselesi önemli. Hacıpirin tabii bir de Hinkali, de meselesi. Hinkali yani. meselesi. Ama hınkal olarak zaten hani Anadolu'da da bilinen bir şey, bir yemek o. Hani bir, bir çeşit şey buralarda çok biliniyor. Aslında büyük bir mantıdan söz evet. ediyoruz Epey hatta saray da vardı. Evet. Avuç avuç büyüklüğünde bir mantıdan söz ediyoruz Genelde aslında. Genelde patatesli. Evet. O, ama mesela Ermenistan'da kıymalı ve peynirli. Kıymalı ve peynirli. Ee, saray da patatesli yapıyorlar. Sanırım bu coğrafya zaten o mantığıyla Çin'e kadar gidiyor tabii, yani. Tabii, yani. Boyut tabii. biraz değişiyor. içine konulanlar değişiyor ama. Özbekistan'da falan hepsinde var bildiğim kadarıyla. Ama bayağı... sanırım bunların en şeyleri çalışkanları Ermenilerin bir bölümü ve Türkiye ile Anadolular. <gülüyor> Çünkü en küçükleri onlar yapıyorlar. Tabii, Kalanlar e, baya el kadar kaşar mantılar 40 yapıyor. 40 tane mi Bir kaşar gerçekten. 40 tane sığacak. Gelin alınsın. <gülüyor> Peki şimdi dışiğin grubundan Potato Song dinleyeceğiz. Man, ben böyle Müttefik Mant üzerine patatesin. Potato Song. Evet e, aynı e, şarkıyı Fuat Sakan'ın e, sanırım Nazıtlar iki albümünden hatırlarsınız Batumlu Süleyman olarak da geçer. O albümde e, bu yani Batum'dan e, bahsetmişken bir Batuma dair de bir şarkı olsun diye seçtim dinleyin. Dışiğin grubundan dinledik. Potato Song. Hikayenin kadın halindesiniz. Didem Gençtürk ve ben Çiğdem Mater. Bugün biraz seyahat, biraz Karadeniz, biraz müzik konuşuyoruz. Potato Song Gürcistan'dan aslında Kemal Paşa'ya Hopa tarafına geçiş şarkımızdı. <gülüyor> Batum'dan direkt Batum'dan, Batum Hopa arası yaklaşık 15 dakika. O yüzden tam biraz önce konuştuğumuz gibi insanlar günübirlik denize girmeye gidiyorlar. Biz de tersinden yapıp Hopa'ya Geçtik e, Hopa sahil e, yani Karadeniz sahil yoluyla birlikte denizle ilişkisi tamamen kesilen yerlerden bir tanesi. Denizi görebilmek için biraz tırmanmanız gerekiyor. çeşitli bir liman şehri üzerinde. aynı zamanda. Evet. Hani Hopa'nın o özelliğinde. söylemek ve bir gemici lazım. şehri o yüzden de. Bir gemici şehri hani e, Kemalpaşa tarafında daha çok hemşinli ve Hopa merkez tarafında daha çok Lazlar'ın yaşadığını da söylemek lazım. Evet. Aslında Tabii bu çok... tarafa gidince e, bazı ziyaretler yapmak gerekiyor. E, önce Kemal Paşa'da Metin Lokumcu'yu ziyaret ettik. Karadeniz'in o şahane dağlarını ve ormanlarını bakan çok güzel bir tepede yatıyor. Çok taze çiçekler vardı mezarının üzerinde. Belli ki geleni giden hiç az eksik değil, olmuyor. hiç eksik olmuyor. Oradan da çıkıp e, Hemşin, e, Hopa tarafına gittik ve yine benzer bir tepede. Ağaçlara ve dağlara bakarak yatan Kazım Koyuncuyu ziyaret ettik. Orada da durum aynıydı. Orada da epeyce bir çiçek vardı ve iki yerinde çok huzurlu olduğunu söyleyeyim. Ben Öyle. mezarlık sevenlerdenimdir. Hani giderim Hı -hı. ve mezarlıkları gezerim. Çok sevdiğim iki mezarlık oldu. Peki o zaman yani ben daha fazla uzatmayayım Kazım Koyuncu'nun sesine. Ee, kulak verelim istiyorum açık radyoda e, yanılmıyorsam 2001 yılında 2001. E, bir pro, açık dergi programına konuk olmuştu orada hemşince Katun mitani soç parçasını söylemişti Kemal Paşa'dan geçmişken bir hemşince şarkıyla ona da bir günaydın diyelim istedim hemşince e, bir şarkı söyleyeceğiz bu şarkının anlamı kız sen yaşamayasın <gülüyor> Peki. Çok fena beddualı bir aşk şarkısı. Hemen çok küçük bir şey söylemek istiyorum. Buyur, Hemşince de. bir şarkı bu. E, i̇nsanlar işte Laz albümü filan deyip görmelerine e, istinaden söylüyorum. Tam da ortasında çok sevdiğim bir eserdir. Lazların, hemşinlerin ve dünyadaki bütün halkların gerçekten e, klişe olsun diye söylemiyorum. Kardeşliğine hı hı. E, olan inancımı, olması gereken inancımı belli etmek için buraya koydum. Çünkü memlekette de işte Türkler, Kürtlere, Kürtler öbürüne... Hep egemen olan tırnak içinde küçük egemenlik alanları olan bir diğerin ezer maalesef yazılarda tarihte ve benim gördüğüm tanıklıklar da söylüyorum. Hemşinler üstünde en azından psikolojik bir baskısı söz konusuydu. Arkadaşlarımın büyük bölümü memlekette hemşirelerdi. Onlar için bu albümü koyduk bu albümü. Şimdi söylemek istiyorum. Peki Kazım Bey size çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Size de Mahmut Bey bu Hoşçakalın. akşamki konuklarımız evet. Metropol Müzik'ten Via isimli albümü nedeniyle Kazım Koyuncu ve Mahmut Turan. Evet. Khatun mi dasoch, Khatun mi dasoch, Khatun mi soch, soch, soch, Luzuz ari keli soj, Luzuz ari keli soj, Luzuz ari keli soj, Katun mita chenda soj, Katun mita chenda soj ka. Chenda suzi zahri soj, Chenda suzi zahri soj, soj, hey. ka jufu kanu eles ka jufu eles Kajefu kanu ellez Laşetsam de yeb kaşa Laşetsam de yeb kaşa Laşetsam de yeb kaşa İncu Koreye dosnis İncu Koreye dosnis İncu Koreye dosnis in kore Memal, memal ye daşa Memal, mal ye daşa Memal, memal ye daşa, memal, memal ye daşa. Kazım Koyuncu'ya çık radyodan günaydın olsun. Ee, Hopadaydık. Hopa dedik. Kazım Koyuncu'dan hemşince bir şarkı dinledik. Ee, Sonra biz oradan fırtınaya geçtik. Siz oradan fırtınaya geçtiniz. Fırtına Deresi ve Fırtına Vadisi. O... geçtik. Evet. Yani Rize'ye. E... Sınır olarak Rize'ye Rize geçmiş oluyorsun. Evet. Ardeşen ve oradan Şamlı geçeceğimizde... Hemşine uzanan o güzeliğim dere. Evet. Olağanüstüydü. Her canlı bir gün Toki'yi tadacak, Fırtına Vadisi tatmış. Fırtına Vadisi'nde sekiz blokluk bir Toki var. Gerçekten Toki var. <gülüyor> var yani. Gör, gördük, vardı. Ama olağanüstüydü. Hani, Peki ee... nerelere gittiniz? Zilkale'yi hatırlıyorum ee... gittiğiniz zil Zilkale'ye gittik. Ee... Restorasyon denilen şeyin ne kadar tehlikeli olabileceğini gördüğümüz... ...çok kötü örneklerden biriydi bu seyahat boyunca... ...çünkü Zilkale'nin etrafını... ...ferforje yapmışlar efendim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve işte Yitong Tuğlalar... ...anladığım kadarıyla bu ara restorasyon... ...yapan müteahhitlerin gözdezisi... <gülüyor> <gülüyor> ...bu senenin modasında Yitong tu Tuğlalar var... ...Fırtına Vadesi'ndeki... ...Zilkale'de Tuğlalar... ...vardı... Ee, onun dışında olabildiğince çok vadilere gittik pokuta gittik ama hava açık değildi o yüzden ya. pek önümüzü göremedik ne yazık ki ee, ekelite gittik ee, ve bütün oralardaki işte dağ tepe patika Hı -hı. E, dolandık. İyi bir ve çok varmış gibiyiz. Olağanüstü bir rehberimiz vardı. Ee, kitaplarını biliyor Açık Radyo dinleyicileri aslında. Uğur Bir Yol karardı Karadeniz'in derleyeni ve gurbet pastasının yazarı. Uğur sağ olsun bize böyle şahane bir rota çizdi. Orada da yanımızda e, Tayfun vardı. Tayfun e, hemşinli orada doğmuş, hı hı. büyümüş. E, tam da büyümemiş daha 21 yaşında ve... <gülüyor> Müthiş bir rehberdi. Hayatta gördüğüm en böyle bu işi en şahane yapan insanlardan biriydi. Sanırım zaten vadinin özelliklerinden bir tanesi. Vadinin gençlerinin burada bu iş yapılacaksa bari düzgün yapılsın demiş bir olmaları. Ve çok iyi olmaları. yürütüyorlar işi. Ee, bir de zaten fırtına vadisi hem yaylalarla hem de ormanlarla alakalı olarak... Öyle ...tek başına dolaşabileceğin bir yer değil. Peki. Öyle hani tek başına hadi çıktık dolaşıyoruz falan olmaz. Bisikletçiler çok fazla vardı... Kampçılar ee, ve evet. hani dağcı kampları da yukarılarda evet. oldu. Bir de bu sene yaz daha gelmemiş yani onların hani çürük temmuz dediği şey hala Hı -hı. devam ediyordu <gülüyor> biz gittiğimizde temmuz ortası olmasına rağmen çok yağmur vardı ama yani yağmur bile... Ağustos başına kadar sürebiliyor bazı dönemlerde o bildiğim kadarıyla. Yani bu arada ben bildiğim kadarıyla diyorum ama hani e, şey, <gülüyor> bah, bah, bah, bahsetmem gerekiyor. Hani benim babam art filmli olduğu için her sene e, oralara gitmek durumunda kalıyorum çünkü hani ailenin bir kısmı da orada biraz o yüzden biliyorum oraları. Bir de tabii e, bahsetmeden değinmeden geçmemek lazım. Ben Zil de 2009 yılında Yeşil Yayla Festivali'ne gittiğim zaman Zil görmüştüm. Daha restorasyon olmamıştı herhalde. Daha restorasyon olmamıştı ama tabere var duruyordu hani daha şeydi. E, işte o vesileyle kavrana ...fokuta çıkmış. Hatta... E, ...Fırtına Deresi'nde rafting... ...yapma şerefine nail olmuştu. Ya Bunu biz de yaptık ama aslında konuşmayacaktık... <gülüyor> ...bu rafting meselesini. Rafting dünyanın en eğlenceli şeyi efendim... ...sadece fotoğraf çektirtmeyin. <gülüyor> evet, biraz komik olabiliyor. E, bu vesileyle de... E, ...değinmiş olalım... ...bu sene e, 15 Ağustos'ta... ...başlayacak yeşil Festivali. Festivali. Yani. Bu seneki konuda arılar... E, ...ve hani yine... Arhavi'yi hatırlıyorum. Sarnota hatırlıyor musun bilmiyorum ama e, yeşil yaylayı da kısaca bahsetmek gerekirse bildiğimiz anladığımız festival kavramından biraz daha farklı olarak e, her sene farklı köylerde yapıyorlar. Evet dolaşa dolaşa yapılıyor. Dolaşa dolaşa yapılıyor ve oranın hem yerel lezzetlerini hem köylerini görmek fırsatı buluyorsunuz. Hem de e, büyük bir katılımcı e, şeyiyle yani bu sene mesela arıcılık üstüne ciddi bir Festival evet olacak. yarı akademik bir festival. akademik aslında bir festival. Denk, evet. evet. Geçen sene konu meyvelerdi. Ee, bu sene arılar. Bu sene arılar. Evet. Geçen sene de işte Cenneti köyüne gitmiştik eee Arhavi'de başka bir köy ya daha şu an adını hatırlayamadım. Ben bir kısmına katılamamıştım bu sene o yüzden biraz böyle net hatırlayamıyorum geçen sene. lakin ya yani mutlaka görülmesi, gezilmesi gereken Gola der tarafından yapılıyor. Gola evet. Kültür ve Dayanışma Gola Karadeniz Kültür Karadeniz, ve Dayanışma. Kültür ve dayanışma. Evet. dayanışma Şeyi atlamayalım tabii. Bu arada bütün bu bahsettiğimiz ilçeler, köyler, vadiler, dereler, insanlar aslında Müthiş bir mücadeleden geliyorlar yıllardır. Evet. HES'lere karşı inanılmaz direniyorlar. Ve böyle e, oradaki hissiyat bize şey gibi geldi. Üçüncü sınıf kötü Amerikan filmleri vardır ya herkes diken üstündedir. Her an her şey olabilir diye. Öyle bir hani uzaylı bir... E, Tanımı konulamamış düşman vardır o düşman sürekli gelme tehlikesini tehdidiyle karşı karşıya bırakır insanları. Öyle bir endişe var ama şeyde çok belli hani yapamazlar yani. Öyle bir ihtimal de yok bir taraftan. Bizim köy yapmışlar. Hani, diren, diren fırtına gibi bir durum var orada yani fırtına direniyor. Fırtına direniyor. İşte bizim köye, hani Artvin tarafı, Borçka tarafında e, benim köyüm. Orada e, hes yapılmış ama her herhangi bir fırtına da yani dağılacak gibi duruyor. Gör fırtına şey. vadisine yapılmaya başlanan hesin de önce lojmanları yapılmış. Niye ise? Ee, sonra tabii hes durdurulunca <gülüyor> o lojmanlar kalmış. Sonra onları polis evi yapmışlar. Böyle bir, bir tuhaf bir bina var yolun ortasında hiç olmaması <gülüyor> gereken bir yerde. Çaprazında tokiler var. Tokileri etrafa uygun olsun diye herhalde ahşap yapmışlar falan. Ben yolun üstünde büyük taş, kayalar gördüğümü hatırlıyorum. Evet. Hani o herhalde böyle vadiye açmak için Muhtemelen. kullanılan şey, malzemeler yüzünden. Ama benim hani fırtına vadisi benim gördüğüm bütün bu kötü yapılaşmaya, bütün bu çirkinliğe çatır çatır direniyor ve... Ha, o kadar güzel ki bir gördüğün an kafanı kaldır yukarı bak kafanı kaldır yukarı bak diye hepsinden Dörtlerin yırtıyorsun. Arasında yani. ve çok olağanüstü bir yer. yani mutlaka fırsatı olduğunu görmesi evet, gereken olan, bir. Olağanüstü bir yani. Peki o zaman bu kadar derelerden bahsettik, fırtına deresinden bahsettik. Ee, ve Hani Gola Der'den Yeşil Yayla Festivali'nden bahsettik. Golader'in Der'in de e, üyelerinden bir tanesi olan Biray Topalol'dan bir parça seçtim ben. Parçanın adı Dereler. <gülüyor> yani gayet direkt Dereler <gülüyor> üstüne <gülüyor> bir şarkı dinleyelim bakalım. derer mailen su giderir mağilan su giderir mağilan taşlara vurmağilen taşlara vurmağilen al götürdü beni yarım al götürdü beni Can gider durma ile, can gider durma ile, al götür beni yarım can. Ekiz Cedum ekiz ne alırsın? ne alırsın? Karlı çiçek açtı, karlı çiçek açtı. Dedi nasıl alamayayım? Kız ne alırsın? Karlı dağlar çiçek açtı. Karlı dağlar çiçek açtı. Dedin nasıl alamayın? Güzel yarın ele düştü o ya dere dolanma gilen dere dolanma gilen akar bolanma el olunmaz güzelum el olunmaz güzelum ellerde kalma Make like e, parçada küçük bir atlama oldu, önce özür dileyelim. E, bir oltap alanından dereler dinledik. Yani e, sonuna kadar dinleyemedik ama büyük bir kısmını dinledik. <gülüyor> biz e, uzunca böyle bir fırtınada vakit geçirdikten sonra e, Trabzon'dan İstanbul'a döndük. Dolayısıyla o Karadeniz sahil yolunun hani e, sürekli herkesin ama olur mu canım o yol ne kadar gerektiğiydi Yapılması çok önemli dediğim gibi. Çok kızandılar bu arada. Hani, ben şundan çok zaman. eminim tabii bir sürü insanın hayatını çok kolaylaştırdı. Yok, Dolayısıyla hani biraz da uzaktan böyle ama ama sahil gitti falan demek kolay bir sürü insanın da mesela bize o yolculuklar sırasında bir yerden bir yere götüren bir taksi şoförünü söyleyin hani Bizim hayatımız %50 daha fazla zamana kavuştu. Dedi ki de i̇şte da doğru bir tarafı var ama herhalde bunu daha üslupluca biraz evet. daha para harcanarak dağın daha Şarklı öbür tarafına yapılması. Bir hali, deniz kıyısının kapanmaması ciddi. falan mümkün olabilirdi. Yani çünkü Denizle çünkü insanın ilişkisinin kesilmesi. E, orada hiç ilişki yok çünkü. bu arada yani ilişki kesilmesinden kastımız şey değil öyle hani deniz uzaklaştı falan değil. Gerçekten kelimenin tam anlamıyla hiç ilişki yok. insanların denize ulaşması neredeyse imkansız. Hatta denize bakarak çay içmek falan bile imkansız i̇şte Genel olarak sırtını dönerek oturuyorsun. geçişler falan var evet. ama hani yine de hem oraya geçiş hem güvenlik anlamında hani böyle akşam sahilde dolaşmak gibi bir şey. Öyle bir şey yok. Ya ben cesaret edemem açıkçası. Ee, peki Trabzon'a geçtiniz. <gülüyor> Trabzon'a geçtik ve benim böyle çok uzun yıllardır ya ben burayı nasıl hala görmedim diye çok üzüldüğüm ve dertlendiğim Sümeyla Manastırı'na Gittik. Önce o e, Trabzon'a geçiş, işte Maçka'ya gidiş ve ardından hani... Evet bir... ama o tek bir te araba yolculuğuydu ve hiç ha, durmayıp anladın. devam ettik. Tamam. Çünkü Trabzon'u biliyorduk hepimiz. Daha önceden hı, gitmiştik. Hepimiz gitmiştik. Ee, ama e, işte şey hani or orada bir şey hissiyatı var tabii. Oralara gidenlerin bir değil. Bu yoldan giderseniz ya da havaalanından Trabzon'a giderseniz Pelitti'den geçerek evet. <gülüyor> gidiyorsunuz. Pelitti diye de bir yer var evet dünya üzerinde. Ee, biz... Direks Manastırı'na hı hı. gittik. Zaten çok fazla da vaktimiz kalmamıştı aslında. Ee, çok olağanüstü tabii. Yani hani hangi insan evlatları onu oraya zamanında yapmayı başardı falan böyle... ...uzaktan hatta ilk göründüğünde bulutların ve ormanın arasında... ...olağanüstü etkileyici bir şey karşınızdaki. Ee, ama ne yazık ki içeri geldiğinizde durum aynı değil. Ee, Zilkale'deki o hepimizin böyle... ...hay Allah diye restorasyon... ...faciası diyeceğim ne yazık ki... ...orada böyle birkaç katına çıkmış... vaziyette çok kötü bir... ...restorasyon. Ben son halini görmedim... ...iki sene önce görmüştüm ee, orayı. Yerleri de. karo... ...döşemişler diyeyim. Hı -hı. Ee, fırın olduğu... ...eskiden fırın olduğu olan... ...yerin e, çatısını... E, ...lambri yapmışlar. <gülüyor> ee, yerlerde büyük böyle... E, ...kaldırım taşımsı... ...döşemeler var... Bir takım binalar yeni büyük blok tuğlalarla tekrar örülmüş. O yolun o kendi hali yani doğal taş hali falan kaybolmuş yani. Hangi yol? İşte bu Sümele'ye çıkan hani belli bir noktaya kadar arabayla gidilir Aha. ondan sonra o yol. Aa orada bir şey yok görülür. orası. Yok orası normal. Bu dediğim içe dışına ha. bir şey yapmamışlar. Manastır içi hallolmuş. olmuş. Ha, Buna içerideki küçük odalar Çünkü ve şeyler. gidiş yolunda işte doğal taştır. Kenarda böyle tahta büyük tahtalar vardır ha. ve onlara tutunarak gidilir. O büyük yani. tahtalar şu anda bayağı böyle hani artık havalı havalı şey. Havalı, havalı ama ha. yani öyle şey değil rasgele değil. Hani kötü değiller. Zaten Peki, dışarıdan hiçbir şey anlaşılmıyor ve hatta böyle hani hoş falan diye gidiyorsunuz ama içeri girdiğin anda böyle beni ne yapmışlar buraya diye. Üzeri şeylerden bir tanesi o tarihi binlerce yıllık işte duvar resimlerinin üstündeki isimlerdi. Ama bu biliyorsun Türklerin geleneksel sporu yani. <gülüyor> Herhangi bir yere yazı yazmak bu bir çeşit spor. Evet. Bu ani harabelerinde Kars'ta oradaki ana katedral yani çok öyle metrelerden anlamam ama herhalde 30 35 metredir en az yükseklik olarak. Onun en tepesine çıkıp ben Mehmet buradaydı yazan bir Mehmet var mesela. Yani hani o Mehmet'i bir yarışmada yarıştırmak falan aşkı yazmak gerekiyor. Diye de bir şey var. Yani Sümenada da mesela kalpler falan filan hani. Evet yani zaten yüzüm, gördüğünüz şeyi şeyin al, yani freski algılamakta zorluk çekiyorsunuz zaten. Hı -hı. Çünkü herkes 10 yıllar boyunca, yüzyıllar boyunca gelip buraya biçler yazmış. O yüzden freski ayırt etmek çok zor onların içinden. Bayağı böyle hani Mustafa ile Serap'ın arasından bakıp... ...ha burada herhalde bir şey var falan diyorsunuz. Evet, bir böyle bir insanda hani içini cüz ettiren bir ruh haline sokuyor. Ben ya bu de... olmuş artık tamam ama hani en azından insan şunu istiyor. E, muhtemelen büyük paralar verilerek... E, ...restore edildi Sümeyla Manastırı ve... Keşke birileri gidip bir baksaydı ne oldu burada acaba diye yani, yani bu, bu restorasyonu kimler yaptı, bu ihaleler nasıl verildi, bu işin başında gerçekten olması gerektiği gibi sanat tarihçileri, arkeologlar, gereken bütün uzmanlar var mıydı, o imzalar nasıl verildi, Trabzon Koruma Kurulu buna nasıl izin verdi. Çünkü şu, şunu bile düşündük yani biz mi anlamıyoruz acaba ve aslında bunu böyle mi yapılması insan İnsanda böyle bir kuşku bile yaratıyor Hı -hı. gördüğünüz şey ama e, çok büyük ayak kırıklığıydı benim için. Neyse, şimdi Ayşenur Kolybar'dan o zaman bir Sümela, Sümela dinleyelim. Ee, bu Ayşenur Kolybar'ın e, kanal müzikten çıkan e, albümünün adını şu an hatırlayamıyorum. ...Bahçeye Hanım Eli... <gülüyor> ...hatırladım geçtiğimiz sene... ...Bahçeye Hanım Eli isminde bir albüm çıkardı... ...genel olarak Karadeniz'e... ...ve oradaki yerel dillere... ...ve oradaki o büyük yolculuğa dair... ...çok da güzel bir albümdü... ...mutlaka edinmenizi tavsiye ederim... ...orada Karadeniz Rumcası'nda söylediği... ...Sümela parçasını dinleyeceğiz şimdi... Ee, ...bu parça da... ...Sümela'daki... ...hani bu... E Bilinen ayinlerde falan da söylenen bir şeymiş hani e, Meryem Ana'ya itiraf olunan bir parça dinleyelim home. Ayşenur Konivar'dan dinledik. Ee, Sümela Biraz kısa kestik parçayı. Çok vaktimiz kalmadığı için. Ee, evet bugün Karadeniz konuşmuş olduk. Evet. Yemeğiyle, müziğiyle, yoluyla, kötü restorasyonuyla. Ee, ama hani hararetle şeyi tavsiye ederiz gerçekten. Fırsatınız varsa atlayın gidin. Bir kere serin. Hiç sıcak değil. Üşüyorsunuz, polar giyiyorsunuz, çorap giyiyorsunuz falan. Böyle hiç yaz gibi değil. Bir de hani gör, görmeden ölmeyin denecek yerlerden. ...çok güzel yemek yiyorsunuz... Ee... <gülüyor> Tra Trabzon'dan çok bahsedemedik ama hani işte sütlaçlar, pideler, şunlar bunlar durum. Hamsi köy sütlaçı, ha, hams, hamsi köy, sütlaçı. <gülüyor> durum şahane. Bir de biraz önce bizim e, Hingali Hinkali ve Hingal Hingel e, tartışmamıza bir arkadaşımızdan Velat Parlak'tan yorum geldi. Ona Hingel denir diye. E, tam işte her, her yerde <gülüyor> adı başka Sivaslılar Hingel diyormuş efendim. Biz yukarıya çıktıkça sanırım böyle ağlara doğru sertleşip <gülüyor> ağlara doğru gidiyor bir son bir parçamız var onu da anons etmek istiyorum çünkü ya yani ben albümü beğenenlerdenim hani kalan müzikten bu sene çıkan Karadeniz'e Karadeniz kalan, kalan albümü ee, çeşitli yine Karadeniz yörelerinden ve hani çeşitli dillerde de parçalar bulabilirsiniz. Birçok insanın da emeği var. Hepsinin ellerine sağlık. Burada benim hala manasını çözemediğim ve baya bir e, nedir acaba bu İspanda diye bakındığım İspandan şarkısını dinleyeceğiz. İlk Nur Yakupoğlu'ndan İlk Nur Yakupoğlu Trabzonlu bir Kemal kadındır kendisine de buradan selam olsun. İspanda'da bir ağaç aslında Didem etimolojisiyle epey uğraştı ama Rumca bir isim olduğuna kanaat getirdi sonuçta. <gülüyor> çok şey bulamayıp derine gidemeyip... Galiba bu bir Rum... evet. Bunun... dedim ama yani bilen bir dinleyicimiz varsa bana mail atarsa çok sevinirim. Ee, gerçekten merak da ediyorum. Orada bir, bir yerin de adı olarak geçiyordu ama bulamadım. Merakta evet. ediyorum. Efendim hikayenin kadın halini bu hafta İknur Yalçınoğlu'ndan İspandam'la kapatıyoruz. Didem ayağına sağlık. ilk ki geldin. Pek güzel oldu. Ee, sen hoş geldin. <gülüyor> evet. Efendim bugün Karadeniz konuştuk. Didem de geçtiğimiz haftalarda bir Saraybosna gezisi yaptı. Saraybosna'dan Söz etmek daha ağır ve acılıdır genelde ama biraz önce siz müzik dinlerken e, biz Didem'le bir de Saraybosna programı yapsak böyle diye düşündük. Aramızda e, ben en son gün beş yıl falan oldu. Aramızda beş yıl olduğu için Tam de böyle bir. Tam gibi bir e, Bundaki gibi bir farkla e, Saraybosna'da şimdi ne oluyor ya bakarız belki önümüzdeki bakarız programlarda. Belki. İyi öğleden sonralar. İyi öğleden sonralar. salla salla altına sevdam salla bana salla altına sevdam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 343 41 41